Savaşın Başlaması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye tamamen yerleşti. İslam'ı tatbik etmeye başladı. Yasama ile ilgili vahiyler inmeye başladı. İslam devletini kurup onun yüceliğini ortaya koydu. İslami toplumu İslam'ın esasları ve nizamları üzerine kurdu. Müslümanları birbirleriyle kardeş yaptı. Böylece İslam kendisini bağrına basan ve davetini taşıyan bir toplum için hükmedici ve kanun olarak hayat vermeye ve toplumda yönetici olmaya başladı. Müslümanların sayısı, silahı, kuvveti ve izzeti gittikçe arttı. Müşrik ve Yahudilerden insanlar, fert ve topluluklar halinde İslam'ı kabul ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'dan ve Medine'de İslam'ın davetinden mutmain olduktan sonra, Medine'nin dışında Arap yarımadasında İslam'a davet etmeyi düşündü. Fakat bilindiği gibi Kureş bu davetin önünde kuvvetli bir engel olarak durmaktaydı. Kureş İslam'ın yolunda maddi bir engeldi. İslam'a sadece hüccetle, delille davet etmek fayda vermiyor. Onun için bu maddi engel ortadan kaldırmak için maddi kuvvet gerekiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısındaki kuvveti yıkacak yeterli maddi kuvveti taşıyan İslam devletin olmayışından dolayı Mekke'deyken bu maddi engel ortadan kaldırmaya muktedir değildi. Fakat o şimdi İslam devletini kurmuştu Dolayısıyla yeterli maddi kuvvete sahip olduktan sonra Bu maddi engelin maddi kuvvetle ortadan kaldırılması için çalışmaya muktedirdi Onun için ona düşen şey bu kuvveti ve savaş havasını hazırlaması Ve davet için yeni bir siyasete Bu siyasetin sebep ve vesileleri hazırlandıktan sonra başlamasıydı Bunun için Allah Resulü ilk önce seriye ve akıncı birliklerini oluşturdu Onları teker teker gönderdi daha sonra onlardan bazısıyla kendisi de gitti. O bunu Kureyş'i e tehdit edip meydan okumak ve ona kuvvetini göstermek için yapıyordu. Bu seriyelerin sonuncusu Abdullah bin Cahş'ın seriyesidir ki o Bedir savaşının öncüsüydi. Bu seriyenin hikayesi şudur. Resul sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci senesinde Recep ayında Abdullah bin Cahş'ı muhacirlerden oluşan bir birlikle gönderdi. Ona bir mektup yazıp vererek iki gün gittikten sonra onu açmasını, sonra ona bakıp şeye devam etmesini ve arkadaşlarından hiçbir kimseyi zorlamamasını emretti. Abdullah bin Caş iki gün yürüdükten sonra mektubu açtı ve gördü ki onda şöyle yazıyordu. Benim bu mektubuma baktığın zaman yürü ve devam et. Ta ki Mekke ile Taif arasındaki nahleye var. Orada Kureyş'i gözetle ve bize onların haberlerini bildir. Abdullah bin Caş arkadaşlarına durumu ve onlardan kimsenin zorlanmayacağını bildirdi. Arkadaşların hepsi de onunla beraber yürüdü. Onlardan hiç kimse ondan geri kalmadı. Bu arada Sa'd bin Ebu Vakkas, Ez Zuhri ve Utbe bin Gazvan kendilerine ait olan bir deveyi kaybettiler ki onlar ona nöbetleşebiliyorlardı. Bu ikisi onu araştırmak için geri kaldılar. Onları Kureyş esir aldı. Abdullah bin Caş ve öteki arkadaşları yürüdüler ve Nahle'ye vardılar. Abdullah bin Cahş, Nahle'de Kureyş'i gözetlemeye başladı. Nahle'ye gelişleri esnasında onlar Kureyş'e ait ticaret malları yüklü bir kafileyle karşılaştılar. Bu vaka haram aylardan olan Recep ayının son günündeydi. Abdullah ve arkadaşları bunlara ne yapacaklarını istişare ettiler. Çünkü daha önce Allah Resulü onlara bir şey emretmemişti. Ve birbirlerine dediler ki, Vallahi eğer bunları bu gece bırakırsanız, Hareme girerler ve onunla kendilerini sizden korurlar. Ve eğer onları katlederseniz o zaman da onları haram ayda katletmiş olursunuz. Böylece onlar Kureyşlilerin öldürülmesine tereddüt ettiler. Fakat daha sonra öldürmeye azmettiler. Müslümanlardan birisi kafilenin başı olan Amr bin Hadremi'yi bir ok ile vurdu ve onu katletti. Müslümanlar Kureyş'ten iki kişiyi esir alarak kafileyi dele de geçirdiler. Geri dönüp Medine'ye geldiler. Allah Resulü onları görünce onlara dedi ki Haram ayda savaşmayı size emretmedim Kafile ve iki esiri durdurdu ve bunlardan bir şey almayı kabul etmedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cahşı Kureyş'in durumunu gözetmek için göndermişti Fakat o Kureyş ile çarpıştı Onlardan birisini öldürüp ikisini esir etti Ve mallarını da aldı ve bunu haram ayda yaptı Onun bu ameli karşısında İslam'ın durumu ne olurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda düşündü. Onun hakkında Allah'ın hükmünü, Allah'ın ayetlerinin inmesini bekleyerek o iki esir ve malı almaktan kaçındı. Kureyş bu fırsatı ganimet belip bu işi Muhammed aleyhissalât ve selamın aleyhine Araplar arasında bir propaganda vesilesi olarak benimsedi. Her yerde bağırıp çağırarak diyordu ki: "Muhammed ve onun ashabı haramayı helal görmüştür." Ve o ayda kan dökmüşler, malları almışlar, Adamları esir etmişlerdir. Onlarla Mekke'deki Müslümanlar arasında mücadeleler bu konu etrafına dönüyordu. Bu işten dolayı Müslümanlara Peygamberlerini vasıtabına saldırıyorlardı. Mekke'deki Müslümanlar da onlara Müslüman kardeşlerinin o eşi Recep bayına değil de Şaban ayında yaptıklarını söyleyerek cevap veriyorlardı. Fakat bu cevap o propaganda'nın karşısında yeterli olmuyordu. Daha sonra Yahudiler de bu propaganda'ya katıldılar. Abdullah bin Cahş'in yaptığını kötülemeye başladılar. Kendilerine karşı yapılan bu propagandalardan dolayı durum Müslümanların aleyhine şiddetlendi. Allah Resulü ise sükürt edip vahyi bekliyor, bu iş hakkında Allah'ın hükmünü bekliyordu. Derken Bakara suresindeki Allah'ın şu kavli nazil oldu. Sana haram olan ayda ondaki muharebeyi soruyorlar. De ki o ayda kıtal etmek savaş büyük suçtur. İnsanları Allah yolundan men etmek, onu inkar etmek, ziyaretçilerin mescidi harama girmelerine mani olmak, onun halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyüktür. Fitne ise savaştan daha beterdir. Onlar, kafirler güçleri yesse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmalarına devam edeceklerdir. Bu ayet inince Müslümanlar rahatladı. Onların içine bulundukları korku yok oldu. Ve Nebi ve Vesselam o deveye ve o iki esire el koydu. Bu ayette Kureyş'in propagandasına çok sert bir cevap vardı. Zira Kur'an-ı Kerim haram ayda savaşın hükmü hakkındaki sorularına karşı Kureyş'e cevap veriyordu ki o büyük bir suçtur. Fakat mescidi haramdan men etmek ve ehlini oradan çıkarmak, Allah indinde haram ayda savaşmak ve adam öldürmekten daha büyük bir suçtur. Kureyş'in tehdit, korkutmak, İşkence ve eziyet ederek Müslümanları dinlerinden döndürmek için yapmış oldukları ve yapmakta oldukları fitne O haram ayda ve diğer haram aylarda olan savaş ve adam öldürmekten daha da büyük suçtur Çünkü o Kureyş ki haram ayda yapmış oldukları savaştan dolayı Müslümanlar aleyhine propaganda yapmaya Etrafı velveleye boğmaya çalışıyorlar Halbuki kendileri eğer muktedir olsalar Müslümanları dinlerinden döndürünceye kadar savaşmaya devam ederler onun için Müslümanların Haram ayda Kureş'le savaşmaları onların aleyhine bir şey değildir. Çünkü Kureş İslam davetinin karşısına durarak şu büyük suçları işliyordu. İnsanları Allah yolundan alıkoymak, Allah'ı inkar etmek, Mescidi Haram'ın ehlini oradan çıkarmak ve Müslümanları dinlerinden dönmeleri için fitneye düşürmek. İşte Kureş o Haram ayda ve diğer Haram aylarda öldürülmeyi hak etmiş ve ona layıktırlar. Onun için Abdullah bin Cahş'ın haram ayda savaşması ona ve Müslümanlara zarar verecek bir şey değildir. İşte böylece Abdullah bin Cahş'ın serisi İslam'ın siyasetiyle İslam'a davet siyasetinin yollarını ayıran oldu. Zira onda iki kişiyi katletti. Bu Müslümanların Allah yolunda akıttıkları ilk kandı. Her mekan ve zamanda savaş ayetleri nesiye kadar haram aylarda savaş yapmak yasak olarak kalmıştır. Daha sonra umumi savaş ayetleriyle haram aylardaki savaş yasağı da kaldırılmıştır.